Ve ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geceniz mübarek olsun. Ee, i̇nşallah bugün de yine nasibimiz kadar Bakara suresinden Rabbimizin ayetlerini hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah cümlemizi salih niyetlilerden, salih amelilerden kılsın. Öncelikle dersimizi kısa tutmaya çalışacağımı belirtmek istiyorum. Çünkü e, imtihanlarım var. O yüzden e, bir yarım saati geçmemek e, suretiyle aranıza katıldım. İnşallah bu yarım saati dolu dolu bereketli bir şekilde geçiririz inşallah. E, Bakara suresi 12. ayeti en son almıştık. Bugün de 13, 14, 15. ayetlere bakalım inşallah Teala. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 13. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ Önce mealini verelim değerli kardeşlerim. Siz onlara doğru düzgün insanlar gibi iman eden insanlar gibi siz de iman edin derseniz veya onlara böyle bir şey söylenirse derler ki sefih insanların iman ettiği gibi mi iman edelim? Dikkat edin. Hayır öyle değil. Gerçekten sefih kullar onlardır ancak onlar bunu bilmezler. Bu ayeti kerimede münafıkların Önemli bir e, özelliğini Yüce Rabbimiz söylüyor. O da nedir? Onları doğruya, hakka, doğru inanca, şirkten uzak inanca, tevhidi inanca, Allah'ın ve Resulünün razı olacağı inanca, Allah'ın davet ettiği inanca, Allah'ın Resulü aracılığıyla, davet ettiği çağırdığı inanca davet ederseniz ve onlara siz neden insanlar iman et, insanların iman ettiği gibi iman etmiyorsunuz diye bir soru yöneltirseniz onlar böbürlenerek derler ki ne münasebet şu sefih kullar aklı ermez insanların İman etmesi gibi mi iman edeceğiz? Onların inandığı şeylere mi inanacağız? Onlar kim oluyor ki biz onları adam hesabına almıyoruz? Onlar sefih, aklı ermez, basit, kültürsüz, aydın olmayan, e, işte yobaz onların tabiriyle, aklı ermeyen, basit, köylü, çiftçi, e, bir şeyden anlamaz insanlar. Onların iman ettiği gibi biz nasıl iman edelim? Onların inandığı şeye biz nasıl inanalım? Onların razı olduğu şeye biz nasıl razı olalım? Onların doğru diye sarıldıkları şeylere biz nasıl doğru diye sarılalım? Onlar zaten sefih insanlar, akılsız insanlar. Akılsız insanların yaptığı şey akıl dışıdır. Yanlıştır, basittir, doğru değildir. Yanılgıdır, köresiye bir inançtır, düşüncesizdir, bilimden uzaktır, mantıktan uzaktır, akıldan uzaktır, izandan uzaktır. Öyleyse biz bu tür bir inançta yokuz. Bu tür insanların düşmüş olduğu hataya da biz düşecek değiliz. Biz akıllı insanlarız zira, biz bilgili insanlarız, aydın insanlarız, okumuş insanlarız. Kafası çalışan takımız biz. Biz zengin, varlıklı insanlarız. Onlar gibi fakirler, fukaralar gibi değiliz. Miskinler gibi değiliz diye böbürlenirler. Onları hakka çağırdığında cevaben işte biraz önce anlatmış olduğum gibi yaparlar. Ve asla hakka gelmezler. Asla e, doğruya yanaşmazlar. Doğrunun, hakkın e, taraftarlarını da her zaman basit görürler. Her zaman onları düşüncesiz, aklı ermez, kültürsüz, e, bir şeyi anlamayan, algılayamayan, doğru dürüst yaşamasını, düşünmesini, algılamasını beceremeyen insanlar olarak görürler. Ve böyle de olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inananlar daha çok o devirde Mekke'li müşriklerin, zengin, varlıklı müşriklerin ve kurmuş oldukları zalimane düzen üzerinden geçinen, rant eden ve hayatını, zenginliğini kurmuş oldukları bu zalimane düzene, bu zulüm düzenine bağlı gören, o insanlar, o kendilerini seçkin, zengin, ayrıcalıklı insanlar olarak gören o insanlar, onların zulmü altında inim inim inleyen, fakir, fukara, miskin insanların, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adalet çağrısına kulak vermek suretiyle, adalet ilkelerine, Teslim olmaları ve bu şekilde iman etmeleri karşısında işte o müşriklerin tepkisi bu olmuştur. Ya Muhammed sana sefih insanlar, basit, fakir, fukara insanlar tabi oldular. Bizi onların seviyesine indiremezsin. Onların yapmış olduğu gibi yanılmış oldukları gibi bizi de yanıltamazsın. Sana inananlar e, sefih insanlardır. Sana inanmalarının sebebi esasen e, onlar için e, bir kurtuluş ışığı olmasından dolayıdır. Bizim böyle bir kurtuluş ışığına ihtiyacımız yok. Bizim ışığımız bize yeter. Kurmuş olduğumuz düzenden biz gayet memnunuz. İşlerimiz de çok iyi. Bizim bu tür şeylere ihtiyacımız yok diye cevap verdiler. Çünkü onlar... Kurmuş oldukları bu zalimane düzen üzerinden rant elde ediyorlardı. Bütün yaşamları, zenginlikleri, seçkinlikleri buna bağlıydı. O yüzden onlar adalete teslim oldukları takdirde elde etmiş oldukları bu zalimane imtiyazlardan da vazgeçmek zorunda kalacaklardı. O yüzden buna yaklaşmıyorlardı. Rantları elden gidecekti. Makamları, mevkileri sarsılacaktı. Ve onlar da diğer insanlar gibi alın terlerini yemek zorunda durumunda kalacaklardı. Onlar bunu istemiyorlardı. Kurmuş oldukları düzen, kurmuş oldukları o zalimane iktidar tamamen onların karını, onların çıkarını e, önceleyen, ve daima onların menfaatlerini önceleyip o menfaatlerin en güzel şekilde elde edilmesini sağlayan bir düzendi. O yüzden o düzenden vazgeçmek istemiyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davet etmiş olduğu şey ise adaletti. E, ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıydı, imtiyazların ortadan kaldırılmasıydı. İnsanların kula kulluk yapmaları değil, insanların kendilerini var eden, yaratan, yoktan var eden Allah'a eşit bir şekilde kulluk yapmaları ve Allah indinde hepsinin eşit insanlar olarak var olduklarının, var oldukları gerçeğinin öne sürülmesiydi. Böyle bir daveti onlar çok iyi bildiklerinden dolayı bu davete yaklaşmıyorlardı. Bu yaklaşmamaları biraz önce de söylemiş olduğum gibi kuru bir inattan dolayı da değildi. Çünkü e, burada çıkar vardı, burada kaybedecekleri menfaatler vardı. Haksız yere elde etmiş oldukları gelirlerinden, gelirlerinden e, vurgunlarından, rantlarından, faiz düzeninden, o fuhuş düzeninden, o zulüm düzeninden, vazgeçmek zorunda kalacaklardı ve bunu asla istemiyorlardı. İşte bu yüzden can siperhane bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adalet çağrısına kulak asmadılar ve bu çağrıya karşı düşmanane, düşmanca tavırlar sergilediler. Bugün de aynı şeyler oluyor değerli kardeşlerim. Bugün elbette hakka, adalete e, kulak asanlar, hakkı adaleti arayanlar, zulümden inim inim inleyenlerdir. Zulmün, adaletsizliğin pençesi altında acı çekenlerdir. Onlar o yüzden zulmün, zulmetin, adaletsizliğin... E, zengin hegemonyasına bağlı bir iktidarın nedenli çile verici, acı verici, zalimhane bir iktidar olduğunu bildiklerinden dolayı adaleti aramak için Allah'ın adaletine, İslam'ın öngördüğü adalete gelmeye daha münasip, daha yakın insanlardı ve geliyorlardı. Ama zenginler, yani zenginlikleri kurmuş oldukları zulüm düzeninin, düzeninin e, üstünden beslenen, üzerinden beslenen o insanlar elbette doğal olarak adalet çağrısına, eşitlik çağrısına, hürriyet çağrısına e, karşı koyacaklardı. Çünkü onların menfaatleri tehlikeye girecekti. Bugün de aynı şeyler oluyor. Bugün de... E, İslam'a karşı olanlar, İslam şeriatına karşı olanlar, İslam şeriat, şeriatına muhalif olanlar baktığımız zaman hareketleriyle, davranışlarıyla, yaşam şekilleriyle, kazanç elde etme yöntemleriyle tamamen İslam'a ters düşen insanlardır. İslam'ın gelmesi durumunda bu insanların rantları elinden çıkacaktır. Faiz lobisi faiz alamayacak artık, fuş lobisi fuş yapamayacak artık, e, imtiyaz lobisi imtiyazlarından olacak. Aynı zamanda e, fakir fukara ve sıradan vatandaşların e, üstesinde, üzerinde. Olduklarını, onlardan daha kıymetli, değerli olduklarını savunan bu insanlar, onlarla eşit konuma Allah indinde, adalet indinde, onlarla eşit konuma e, geleceklerinden dolayı, buna, buna, İslam'a, İslam'ın adil düzenine asla yanaşmıyorlar. Bugün bu inat, bu savaş, bu düşmanlık tamamen tamamen buraya bağlıdır. Haram lokmaları kesilecektir. Haram işleyen kasıkları artık haramı işleyemeyecektir. Haram lokma yutan boğazları belki düğümlenecektir. Haram bir takım içkilerle, şunlarla, bunlarla şeytani durumlar üzerinde hayatını idame ettiren bu insanlar belki rahatça bunu yapamayacaklardır. O yüzden canhıraş bir şekilde düşmanca tavırlar içerisine girmekte ve Allah'ın adaletine karşı savaş açmaktadırlar. Bugün özellikle öğrenci evlerinde yapılan o fuhşun, Önüne geçilmesi lazım diyen bir sorumlu lider karşısında bu insanların hepsi ayaklanıp bizim bu hakkımızı, bu özgürlüğümüzü elimizden alamazsın. Bizler istediğimiz gibi yatarız, kalkarız. Bizim için bu yaşam tarzı en doğal hakkımızdır. Sen buna karışamazsın deyip bağırmaktadırlar. Yine kendi çoluğunun çocuğunun aynı haklardan yararlanmasını isteyen yaşlı çaptan düşmüş, güçten, kudretten düşmüş o insanlarda yine çoluğunun çocuğunun o haram, zevki alem içerisinde, o zina kar hayat içerisinde yaşamalarını sağlamak için onlar da çığlık üzerine çığlık atmaktadırlar ve bu her zaman her yerde aynıdır. Bir bakarsınız, ülkenin düzenini bozmaya çalışan o insanların arkasında Türkiye'de çok önemli, çok büyük sermaye sahip bankaların olduğunu görürsünüz. Veya Türkiye'nin ekonomisinde önemli bir yer tutan çok büyük zenginler olduğunu görürsünüz. Bunların bu korkularının sebebi esasen Adil bir düzen kurulduğunda kendilerinin o imtiyazlarından vazgeçecek vazgeçmeleri söz konusu olacağından dolayıdır. O yüzden onlar bu, zulmü, bu zulmün, adaletsizliğin sürekli olmasını istiyorlar ve bunun kalkmaması için de ellerinden gelin maddi manevi her türlü çalışmayı, gayreti sergiliyorlar. Öyleyse, adaletten yana olan insanlar, eşitlikten yana olan insanlar, alın terinden yana olan insanlar, Allah'ın e, emrinden, Allah'ın doğrularından, Allah'ın hakikatlerinden, Allah'ın hikmetlerinden yana olanlar, muhakkak çalışmalıdırlar, muhakkak Gayret göstermelidirler. Kime karşı? İşte şeytanın ordusuna karşı. Çünkü şeytanın ordusu hiçbir zaman kolay kolay, rahat rahat, basit davetlerle Hakk'a yönelecek değillerdir. Onlar zaten insanları, bu milletin insanlarını düşük insanlar olarak görmektedirler, koyun olarak görmektedirler. Efendim... Kendilerini aydın olarak gördüklerinden dolayı da bizim bir köylünün oyuyla benim gibi aydın bir insanın oyu eşit olabilir mi? Köylülerin oyu, 100 tane köylünün oyu bir sayılsın. Üniversite ben öğretim görevlisiyim veya öğretmenim veya şuyum buyum doktorum. Benim e, o 100 oya karşılığında benim oyum denk olsun. Benim bir oyum. Köylerden 200 köylüden, köylünün oyuna denk olsun gibi bir e, yaklaşım da sergiliyorlar. O insanların bu adalet arayışlarını da e, bu şekilde basit yersiz e, bir arayış olarak addediyorlar. Bu şekilde tanımlıyorlar. Diğer ayet-i kerime de 14. ayet-i kerime baktığımız zaman, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا işte bu tipler var ya, bu münafık tipler, bu zalim tipler, bu adaletsizlikten yana olan e, bu rantçı çevre, iman edenlerin yanına geldiklerinde derler ki, yani eğer bir yerde iman edenler güçlüyse, o toplulukta bulundukları zaman derler ki, Biz de sizler gibi iman ettik. Biz de sizler gibi iman eden insanlarız. Niye? Çünkü müminlerin güçlü oldukları, kalabalık oldukları, iktidar sahibi oldukları yerde onlar ancak iman ettik demeleriyle geçinebilirler. İman ettik demeleriyle o toplum içerisinde belki yer bulabilirler. O toplumla alışveriş içerisinde bulunabilirler ve bu şekilde maddi kazanımlar elde edebilirler. Onların gerçek şeytanlarıyla onlar baş başa kaldıklarında, o şeytanlarla yalnız kaldıklarında, müminlerin olmadığı bir yerde kendi şeytanlarıyla beraber olduklarında, ins, ins'den olan o insan şeytanlarla beraber olduklarında derler ki, قَالُوا derler ki, اِنَّا مَعَكُمْ Hiç şüphe yok ki, hiç şüphe etmeyin ki, biz sizdeniz, sizlerleyiz. Sizinle beraberiz. Biz sizden yanayız. Bizi onlarla gördüğünüzde asla buna aldanmayın. Biz e, rantımız gereği, çıkarlarımız gereği onların arasında bulunduğumuzda onlardan görülmek zorundayız. Ama gönlümüz sizinle, maddi, manevi desteklerimiz sizinle, her türlü gayretimiz sizlerle beraber olacaktır. Bundan şüphe etmeyin derler. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ Bizim onlarla beraber olmamızın tek gayesi, tek sebebi onlarla alay etmiş olmamızdır. Onlarla alay etmeyi biz seviyoruz. Onlarla alay ediyoruz. Yanına gidip bize de Müslümanız deyip onlarla esasen onları kandırmak suretiyle onlarla alay ediyoruz. Onlar bizim bu yalanlarımıza o kadar kolay kanıyorlar ki ve biz de onlar bak bak yalanlarımıza nasıl da kandılar, nasıl da e, aptal aptal bizim yalanlarımıza, düzmecelerimize bu efendim e, kendimizi saklamamıza, takiyeciliğimize nasıl da inanıyorlar? Ne kadar da basit insanlar bunlar deyip e, onlarla alay etmek için onlarla zaman zaman beraber oluyoruz ve onlarla alay ediyoruz esasen derler. Kendi şeytanlarına böyle söylerler. Çünkü kendi şeytanları da sizi geçen de Müslümanlarla beraber gördük, camide gördük, bir İslami bir mitingde gördük, bir efendim şunu da gördük, bunu da gördük. Hayırdır, yoksa siz onlardan mısınız diye kafalarında bir şüphe oluşmasın diye veya muhtemelen oluşabilecek böyle bir şüphe karşısında onların bu sorularına cevaben kalpleri mutmain olsun diye dilleriyle kesin ifadeler kullanmak suretiyle biz sizdeniz endişeniz tasanız olmasın biz onlarla alay etmek için onların yanına gidiyoruz ve onlarla alay ediyoruz derler şimdi bugün baktığımızda e, müslümanlardan öyle tipler vardır ki adamı mesela her gün meyhanede görürsün e, yazar çizer kitaplarına bakarsın dergilerine bakarsın televizyon programlarına bakarsın adam tamamen Dine karşı bir tavır sergilemekte düşünceleri buna benzer bir halde. Ama bir gün bakıyorsunuz, cuma namazında bu adamı görüyorsunuz. Ha bak adam cuma namazında yahu deyip o anlık o görüntüden dolayı onun bütün mazisini, bütün yaz, yaz, yazılarını, bütün programlarını, bütün fikirlerini, bütün e, faaliyetlerini, çalışmalarını bir tarafa atmak suretiyle, üstüne kapatmak suretiyle sadece o manzaraya bakarak o insanın müminlerden olduğuna inanmak gibi bir eğilimimiz oluyor bizim. Hemen inanıyoruz. O yüzden bu memleketi, bu memleketin özüne, dinine, ırzına, namusuna, tarihine, bu insanların inancına düşman olanlar, hem de azılı düşmanlık yapanlar, hem de ee, bu milletin özünün yok olması için, inancının yok olması için, bu, bu, bu insanların maddi ve manevi olarak çökmeleri için ellerinden gelen gayreti gösteren o insanlar, yıllarca bu insanları cuma namazlarıyla kandırmıştır. Yıllarca inşallah, maşallah e, kelamlarıyla, nutuklarıyla bu insanları, kandırmayı becermişlerdir. Bizler de böyle bir zaf içerisindeyiz. Ve maalesef ve maalesef değerli kardeşlerim, hemen inanı veriyoruz. Hemen inanı veriyoruz. Efendim falan yerde bir gavurcuk bir laf elde e, söylemiş. Hemen diyoruz Müslüman oldu. Efendim mesela çok bazı bizim böyle kalemşörlerimiz var. Kaptan kusto Müslüman oldu. Bilmem kim efendim Müslüman oldu. Efendim Tito Müslüman oldu. Bilmem şu Müslüman oldu. Yani asla astarı yok bunların Hepsi yalan. Ama bir yerde bir laf söylemiş bas işte. Asla Müslümanlar da iyidir diye bir laf söylemiş bir yerde mesela. Bir münafıklık yapmış. Onun o lafına binaen. Adamın bütün tarihini, bütün gayretlerini, düşmanca yaklaşımlarını, düşmanlıklarını bir tarafa bırakarak onun o sözüne binaen onu dost ve veli edinme durumuna düşer hale gelmişiz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Eziklik duygusundan kaynaklanıyor. Böyle sanki adeta eziklikten kurtulmak için e, şöhret bulmuş, iktar sahibi bazı insanların İslam'a girmesine ihtiyacımız varmış gibi düşünüyoruz ve onlarla, İzzet ve şeref bulmaya çalışıyoruz. Halbuki İslam tek başına izzetlidir, şereflidir. İzzet Allah'ın indindedir. İzzet İslam'ın indindedir. İzzet Resulullah'ın yanında olmaktır. İzzet budur. İzzet ahireti görebilmek. İzzet cennetin kokusunu alabilmek. İzzet cehennem karşısında önlem alabilecek kadar akıllı olmadadır. Yoksa bunlar gibi nefsine uyan, şeytana uyan, şeytan kadar güçsüz, şeytan kadar biçare, şeytan kadar e, yorgun, bitkin, miskin, e, darate düşmüş, kovulmuş, taşlanmış bir varlığa tapmak, onun peşinden gitmek suretiyle a, acziyetlerini, basitliklerini e, ortaya çıkartan, ortaya seren, bu insanlar, bu insanların yanında asla izzet yoktur. Hiçbir gafil mümin bu tür insanların, şeytanın ve şeytanın dostlarının indinde izzeti aramamalıdır, şerefi aramamalıdır. El İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam daima en yüksektir ve asla üstünlük kabul etmez. İslam en üstündür, üstün olandır ve asla üstünlük Kabul etmez. Onun üzerine üstünlük olmaz. Çünkü İslam Allah'ın nizamıdır. Çünkü İslam teslimiyettir. Allah'a kul oluşun e, göstergesidir. Ve dünya ahiret mutluluğu ancak İslam yoluyla olmaktadır, olacaktır. Bizi ve kainatı yaratan yüce Allah ancak İslam'a uyduğumuz takdirde Bizleri kul olarak kabul edecek ve bizden razı olacak ve bizi ebedi alemde rahata, huzura, selamete eldirecektir. Ebedi alemde ve dünya aleminde selametin anahtarını İslam ile elde etmiş ve İslam ile bunu kazanmış insanlar olarak şerefin, haysiyetin, kadirşinaslığın, erdemliliğin, izzetin en zirvesini müminler olarak esasen bizler yaşıyoruz. Ama bunun farkında değiliz. İzzeti gidip de münafıkların yanında arıyoruz. İzzeti gidip bazen papanın elini öpmede arıyoruz. İzzeti bazen Avrupa'nın eteklerinde sürmede, eteklerini öpmede arıyoruz. Halbuki ne münasebet? Nasıl olur da bir Müslüman Avrupa'nın eteklerinde etek, eteğini öper, elini öper, kafirin Efendim e, yanında izzet arar, onun yanında e, beğenilme duygusu içerisinde ona yaranmaya çalışır. Bir Müslüman böyle bir e, kişiliksiz bir tavır içerisinde asla olamaz. Allah'ın yanında olan ve izzeti sadece Allah'tan isteyen ve Allah'ın yanında izzetin olacağına inanan bir Müslüman, Allah'ın düşmanlarının yanında izzet arayamaz. Eğer bir insan Allah'ın düşmanlarının indinde izzet arıyorsa, bilin ki o pısırık bir pısırıktır. İsmen Müslümandır. E, kalben maalesef başka yerlerdedir. E, şüpheler, iman içerisinde şüpheler vardır. İmanıyla e, şeref duyamamaktadır. İmanının en yüce bir kıymet, değer olduğunu anlayamamıştır. Dolayısıyla o insandan hiçbir şey olmaz. O insandan hiçbir şey olmaz. O yüzden Müslümanlar olarak anlımız ak kardeşim bizim. Alnımız ak. Elimizde Kur'an var. Kur'an var. Allah'ın kelamı var. Elimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünneti var, sahih yaşantısı var. Bunlar bize yeter. Biz bunlarla gurur duyarız. Bunları en büyük nimetler olarak, en büyük rehberler olarak görürüz. Dünya ve ahiret hayatımızın ışığı, rehberi, kurtarıcısı olarak Allah'ın izniyle bunları vesile olarak görürüz. Allah'ın vermiş olduğu bu vesileleri, bu rehberleri bizler e, inanmış, kabul etmiş insanlar olarak bahtiyarlığın en zirvesini yaşayanlar olarak kendimizi addeder ve bu şekilde bilir ve bu şekilde hayatımıza devam ederiz. Asla çömezlik, miskinlik, asla düşüklük, asla basitlik yok. İnanan insan en yüce insandır. Allah'ın beğenisini, rızasını kazanmış insan kadar şanslı, nasipli, o insan kadar e, sevinmeye layık insan olabilir mi? Asla olamaz. Asla olamaz. Ama bunların farkında olmak lazım. Evet. Diğer ayete bakalım. Allah'u yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Halbuki Müslümanlarla alay ettiğini söyleyen o insanlar var ya, esasen Allah onlarla alay etmektedir. Ve onları bu tuğyanlarında, bu isyanlarında onlara Mühlet vermektedir, fırsat vermektedir ve onlar bu fırsatı, bu ömrü, bu varlığı, bu imkanı kendilerine verilen bir nimet olarak zannetmek suretiyle doğru yolda olduklarının bir göstergesi olarak düşünmek suretiyle aslında battıkça bakmaktadırlar. Dolaşıp durmaktadırlar. Basitçe e, bu aldanışı yaşamaktadırlar. Çünkü kısa süren bir vakitten sonra, ölümden sonra bu insanlar inanmadıkları gerçeklerle yüz yüze gelecekler ve ne kadar e, aldanmış olduklarını, ne kadar büyük bir hata içerisinde yaşamış olduklarını görecekler. Ve diyecekler ki Ya Rab biz bu kadar hata ediyorduk da daha hatamız çoğalmasın diye canımızı bir an önce niye almadın? Keşke canımızı bir an önce alsaydın da şu e, hataları işlememiş olsaydık diyecekler. Allah-u Teala onlara diyecek ki sizin inadınız, küfrünüz, şımarıklığınız, Müslümanlarla bana inanan hakiki Müslümanlarla alay edici tavırlarınız o kadar beni üzmüştü ki ben yapmış olduğunuz bu hatanın misliyle size cevap verdim aslında. Size o bahsettiklerinizde mühlet vermek suretiyle günahlarınızın çoğaltılmasına bir yerde imkan tanıdım. Çünkü siz günahla, günahlarda, azgınlıklarda ileri gitmek isteyen Şımarıklıkta ileri gitmek isteyen, Allah ve ile alay etmede ileri gitmek isteyen ve küfrü en zirvesinde doya doya yaşamak isteyen bir güruhtunuz. Ben de isteğiniz üzere size mühlet verdim, zaman verdim, imkan verdim, siz ayımadınız, anlamadınız, battıkça battınız, günahlarınız, isyankarlıklarınız, şımarıklığınız, tuğyana düşüşünüz, Çoğaldık da çoğaldı ve bunun karşılığında işte cehennemin azabını da doya doya tatacak seviyeye geldiniz. O sebepler hasıl oldu ve bundan sonra artık kendinizden başkasını da yermeyin. Şimdi anladınız mı? Kim kimle alay etmiş ha? Allah'ın kullarıyla inanan kullar Allah'a inanan kullarla alay mı ediyordunuz? Hadi bakalım şimdi cehennemin ateşi sizlerle alay edecek. Şimdi ben sizinle alay ediyorum aslında. O vermiş olduğum imkanlar, size vermiş olduğum rızıklar, sıhhat, afiyet, zenginlik, ömür aslında sadece sizinle alay etmekten başka bir şey değildi. Bu adeta kaplanın, yavru ceylanı yakalayıp da onu Serbest bırakıp ardından koşması, bir pençele yere düşürmesi, tekrar serbest bırakıp ardından koşması, bir pençele yere düşürmesi bazen. Ve bazen onu yala, yalayıp sanki ona eğilik ediyormuşçasına, sanki ona acıyormuşçasına, sanki onun yaşamasını istiyormuşçasına e, tavırlar içerisinde olması, ona tırnaklarını batırmaması, ona kesici dişlerini batırmaması, diliyle onu yalamasına benzer. Aslında o onunla ne yapıyor? Bir yerde alay ediyor. Bir yerde onun basitliğini görüyor, güçsüzlüğünü görüyor. Biraz sonra onu yiyecek ama onun yemeden önce o avıyla bir yerde e, zevkine zevk katmak istiyor. O yakalamış olduğu avın tadını çıkarmak istiyor. Bu Biraz hani teşbih tahta olmaz, biraz da buna benzer. Ee, o yavru ceylan sanmasın ki o güçlü kaplanın pençeleri arasından kurtulacak veya o kaplan onu yaladığında sanmasın ki bu yalayışlar kaptanın, e, kaplanın, aslanın merhametinden dolayıdır veya ona iyilik etme isteğinden dolayıdır. Ee, bu Burada teşbih tahta olmasın ama bu Böyle bir benzetme yaptım sadece. birebir örtüşmeyebilir. Sadece bir yönüyle benzemiş olabilir. Diğer yönleriyle benzememiş olabilir. Ama burada e, bu münafıkların, kafirlerin, tağutların, tağutlara tabi olanların aslında ne denli basit, ne denli güçsüz, ne denli aymaz, anlamaz, aslında çok büyük bir Tehlikede oldukları halde kendilerini nedenli güvende hissedişlerini böyle bir örnekle bu basit yavru Ceylan'ın örneğiyle e, söylemek istedim aslında. Belki o Ceylan onlardan çok çok üstündür. Kesinlikle üstündür. Belki Ceylan'a hakaret oldu ama maalesef bu e, misal bir yönüyle aklıma geldi. O yönüyle anlamımızda fayda var. Birebir örtüşmeyebilir. Ee, evet, Uyemü Duhum fi Tugyanihim Yamehun. Bu ayetle ilgili de konuştuk. Onlar ne yaparlar? Kendilerine verilen bu imkanda, onlar bu tugyanlarında gidip gelirler, tugyanlarını artırırlar ve bu şekilde allah Teala başı boş bir şekilde dolaşma, dolaşan işte deli baş hayvanlar gibi oraya buraya gayesizce hedefsizce savrulan hayatını orada burada öldüren nefeslerini imkanlarını maddi manevi güçlerini amaçsızca hedefsizce orada burada harcayan bu insanları Allah bu müddeti bu mühleti bu imkanı Verir ki, yarın Allah'ın huzuruna çıktıklarında, Ya Rabbi sen bize fırsat vermedin ki, sen bize imkan vermedin ki, sen bize şu bu doğruyu görme fırsatı vermedin ki, biz de doğruyu görebilseydik demesinler diye Allah-u Teala onlara, hem ömür, hem rızık, onlar inkar ettikçe, tavutlaştıkça tavutlara yarenlik yaptıkça, Allah-u Teala cömertçe, Onlara ömür nimeti, sıhhat nimeti, varlık nimeti, zenginlik nimeti vermek suretiyle hücceti aleyhlerinde kaim kılıyor. Ben verdim ama siz mümkür geldiniz, inkar ettiniz. Ben verdim ama siz ben verdikçe nankürlük ettiniz. Şimdi hangi yüzle bu ahirette, bu, bu yurtta benim merhametimi istiyorsunuz? Sizi affetmemizi istiyorsunuz, istiyorsunuz diye allah Teala inkari bir şekilde onlara sorularını tevcih edecek ve onların azabı sonuna kadar hak ettiklerini onların yüzüne adeta bir tokat gibi vuracak. Evet. Bu son ayetimiz olsun. Ula'ikellezîneşterav <Sessizlik> addalâleh Onlar var ya, bu hal ve tavırlarını, özelliklerini, sıfatlarını anlatmış olduğumuz o sapkınlar var ya, o tağutun yarenleri var ya, o tağutlar var ya, onlar dalaleti adeta para vererek satın aldılar. Sapkınlıkları parayla satın aldılar. Neyi vererek? Hidayeti vererek. Hidayet gibi kıymetli bir şeyi, yolunu bulmuşluk, Rabbini tanımışlık, ileriyi görmüşlük, ahireti görmüşlük. Cennetle tanışmışlık, cennete namzet olma gibi büyük bir nimeti bırakıp cehennem gibi acı, cehennem gibi kötü bir şeyi para vermek suretiyle, ömürlerinden vermek suretiyle, maddi kazanımlarından ve manevi kazanımlarından vermek suretiyle adeta satın aldılar. Bunlar böyle Yanlış bir, böyle kötü bir alışveriş içerisinde oldular. Fakat ne oldu sonunda? فَمَا rabihat تِجَارَتُهُمْ Onların yapmış olduğu bu ticaret asla karlı bir ticaret olmadı. Karlı bir ticaret nasıl olsun? Cenneti vermek suretiyle cehennemi satın almışlar. Hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın almışlar. وَمَا كَانُوا muhtedin. Onlar maalesef hidayetin yolunu tutanlar, hidayete tabi olanlar, hidayeti arayanlar, hidayetin değerini bilenler, hidayeti isteyenler değillerdi. Hidayeti isteyenler olmadıklarından dolayı da bu hidayet bize iyi gelmiyor. Biz bu hidayeti istemiyoruz. Biz bu İslam'ı istemiyoruz. bu Biz Allah'ın emirlerini istemiyoruz. Biz, bizim hayatımızı daraltıyor bu. Biz hür olmak istiyoruz. Biz biraz daha nefsimize uyalım, şeytana uyalım onu istiyoruz. O yüzden lazım değil kardeşim bu namaz, niyaz, oruç, efendim, inan, Allah'a inanma, Allah'a saygı, sevgi, peygambere olan efendim, e, inancımız, onun hadislerine olan saygımız. Bunun için bunlar bize lazım değil. Alın bunları kardeşim. Alın bunları bize lazım değil. Biz şeytanın vaat etmiş olduğu yalancı cenneti istiyoruz. Zevkimize, sefamıza Uyumayı istiyoruz. Günlük olarak yaşayıp sonu düşünmeden zevkimizden, zevkimizin, zevkimizin, nefsimizin, hevamızın peşinde olmak istiyoruz. Onun kulu olmak istiyoruz derler. İşte onlar böyle dediklerinden dolayı da hidayeti verip dalaleti satın almak durumunda oldular. Onların bu alışverişleri asla karlı olmadı, zararlı oldu. Zira onlar hidayete ericiler değillerdi, hidayete tabi olmak istemiyorlar, hidayetin kıymetini bilmek istemiyorlar, hidayeti arayanlardan olmak istemiyorlardı. İşte bu yüzden, işte onlar hidayeti gördükleri halde, hidayeti istemediklerinden dolayı Allah hidayet gibi büyük bir nimeti onların pazarına pazarına getirip, işte buyurun cennet nimetim, bunu ben size... Teklif ediyorum, arz ediyorum, almaz mısınız diye teklif ettiğinde onlar hayır hayır bize lazım değil, biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz zevkimize, sefamıza, günlük yaşantımıza uyalım, kendi kafamıza göre takılalım bize lazım değil. Bu dediklerinden dolayı işte Allahu Teala e, onlara mühlet vermekte, azgınlıklarını sonuna kadar yaşamaları için onlara imkan vermekte ki ahirette cezalarını hakkıyla onlara verebilsin. Evet değerli kardeşlerim. Ee, daha sonra diğer sayfaya geçeceğiz ama inşallah bir başka dersimizde onların meselini örnek e, onlara örnek veriyor Allahu Teala işte meseluhum kemeseli'llezistavqa'a nara. Onların misali bir ateş yakana benzer ki diye orada bu hidayete ermek istemeyen, hidayeti verip delaleti satın alan, Müslümanlarla alay etmeyi kendilerine meslek edinen, daima şeytanların yanında olan ve şeytanların yanında e, olduklarına dair yeminler eden bu güruhu, Allah başka bir misal ile e, onların ne kadar zarara ereceklerini başka bir misal ile dile getiriyor. İnşallah gelecek dersimizde 17, 18, 19, ee, ve evet 19. ayetlerde onların misalleri söz konusu o misalleri de gelecek dersimizde verelim. İnşallah Allah cümlemizi hidayete erenlerden eylesin. Hidayetin kıymetini bilenlerden eylesin. İslam'ın izzetiyle şerefiyle izzet ve şeref bulmayı izzeti ve şerefi Allah indinde aramayı cümlemize nasip eylesin. Her türlü nifaktan, münafıklıktan, her türlü düşüklükten ve basit anlayışlardan bizleri uzak eylesin Allahü Teala cümlemizi ahirette Firdevs cennetlerinde ebedi olarak ve kendisinden razı olduğumuz ve bizden razı olarak kardeşler dostlar birbirini seven Allah için birbirini seven kardeşler olarak o cennet yurtlarında Buluşmayı oralarda bu güzel sohbetleri hatırlamayıp yeniden yeniden e, nefes nefes yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Geceniz bari olsun ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.